Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bu gün iman kitabının şerhine devam ediyoruz. İman dersleri dediğimiz 10. ders. Hala şeydeyiz. İmanın tanımında. İmanın tanımı bazı arkadaşlar diyorlar hocam çok sürdü diyorlar. 10 derste bir iman tanımı çoktur. Ama aynen biz bir koskocaman bir iman yapıyoruz. Nasıl bir apartman değil bir kule yaparsın. Onun temelini sağlam atmazsan ayakta duramaz. İman dersleri de Biz temelden atıyoruz. Ondan sonraki işler kolay olur. Tabir caiz ise leb demeden leblebi anlar arkadaşlar. Ne o denedendir? Çünkü temeli sağlam atıyoruz. Onun için biraz eee iman tanımı uzandı ama faydalı olur inşallah. En son özetlemeye kalksak dedik ehli sünnet ve'l cemaate göre imanın tanımı nedir? İman itikattır kavuldur, ameldir. Bu üçü bir arada olmasa iman olmaz. Bu üçü bir arada olacak ki iman olsun. Bu üçünün bir denesi düşük olsa, eksik olsa bir müminin imanı tamam olmaz. Ondan dolayı imanın bu üçün üç rükünü ol olması, imanın olmasa olmazıdır ehli sünnete göre. Biz bunları geçen eee geçti geçti derslerde eee delilleriyle anlattık. Ehl-i sünnet ve'l cemaate göre e, kitap e, sünnetten deliller geldi. Şimdi bugün özetleyeceğiz imanın tanımını özetçe nedir? Ona bakacağız. Burada müellif bir bab koymuş. Onu okuyacağız. Ondan sonra Ehl-i Sünnet bu konuda icma etmiş. Onu da anlatacağız inşallah. Evet. İmanın müsemması konusunda sözün özü iman kalpte kesinlik kazanan lisan ve davranışlarla doğrulanan Allah'ın emirlerine uyularak ve yasaklarından sakınılarak organlarda meyveleri açıkça görülen şeydir. Çünkü iman ismi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbinden getirdiklerinin tamamını inanç, ifade ve eylem şeklinde doğrulayan kimseye verilir ve ona mümin denir. Kullar iman konusunda hiçbir zaman eşit değildiler. Bu sebeple kalbiyle tasdik ve diliyle ikrar eden, fakat emredilen ibadetleri organlarıyla yapmayan kimse iman ismine layık değildir. Diliyle ikrar eden ve organlarıyla amel eden, fakat bunu kalbiyle tasdik etmeyen kimse de iman ismine layık değildir. Evet. Şimdi kısaca müellif şunu demek istiyor. Ehl-i sünnetin görüşü budur. Kısaca. Hüve mâ ve karafil kalb. İman odur çünkü kalpte tasdik bulur inanç bulur. Kalp onu inanır kabul eder. Onu kim tasdik eder kalbi? Kalbin dışarıya aynası için nedir? Kavuldur, ameldir. Bu çizisine yansıdı o zaman imanı doğru olur. Ondan dolayı İslam'da iman meselesi cizli meseledir. Buna kimse bilemez. Bu Allah'ın işidir. Kalbe yoklayamayız. Biz kalbe hüküm veremeyiz. Çünkü bu kalp Allah'tan kulun ortasındadır. Şeriat neye hüküm verir? Zahira hüküm verir. Zahir neyden bilinir? İnsanın amelleriyle bilinir. Amelleri nedir? Kalbinin dışarı yansıması nedir? Dilden fiilidir. Bu çizsi olmasa biz imana nasıl hüküm verebiliriz? Veremeyiz. Ondan dolayı şeriat zahira hüküm eder. Zahirden batın şeriatta birbirine bağlıdır. Birbirine bağlı olduğu için birbirine bağlı olduğu için ondan dolayı biz zahire hüçmederiz. Batını Allah bilir. Onun için Usame radıyallahu anh bir eee müşriki öldürürken eee la ilahe illallah söyledi. Resulullah'a geldi söyledi dedi ne bilirsin sen o gerçek şeyden söylemedi kalbinden. Yok dedi kılıçtan korktu ölüm altında. Onu sen kalbini mi yardım bildin? Belki o o o anda Hidayet geldi ona. Firavun'a bile o anda hidayet geldi ama şartı şartı katılmıştır. Şartı kaçırmasaydı Firavun'un da hidayeti kabul olurdu. Tövbe ne zamana kadardır? Ölümü gör, gör, gör görene kadar. Gördün bitti tövbe kabul olmaz. Ondan ne kadar önce kurtarsan tövbe olur. Onun için iç meselesi nedir? İnsanın içi içinin aynası dışıdır. Bu çok önemlidir. Hatta muallif burada bir bab yapmış. Bu iman meselesi anla, an, daha güzel anlaşılsın diye içten dış ehl-i sünnete göre birbirine bağlıdır. İşte burada muallif de özetçe diyor ki kalpteçi yansıyan eğer dilden amele ikrar etti bu ehl-i sünnette iman kabul edilir. Yani insan kalbinde inandı O'nun meyveleri nere veriyor? Dili ne veriyor? Amellerine veriyor. Dili zikirdir, davattir, Allah'ı anmaktır. Ameli de Allah'ın emrettiği ibadetlerde, bulunduğu yerlerde, e, emrettiği yerlerde bulunmaktır. Bir de Allah'ın emirlerine uyup, O'nun yasak ettiği meselelerden uzak durmaktır. Çünkü, diyor muellif, لِأَنَّ اسْمِ الْإِيمَانُ يَقَعَ عَلَ مَنْ يُصَدِّقْ بِجَمِعِ مَا جَأَ بِهِ الرَّسُّلُ الْرَسُّ الْرَسُّ الْرَسُّ الْرَسُّ ال Biz bizim delillerde anlattığımız gibi iman ismini neyi kapsar? Resulun sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği tüm şeriatı kabul etmek onu kabul etmek itikatta, iqrarda, fiilde kabul etmektir. Bu üçü bir araya geldi iman olur. Ondan dolayı insanlar da insanlar da iman meselesinde hepsi eşit değil. Bir kısmı, bir kısmından değişiktir. Bir kısmı eee üç şartını yerine getirir. Bir kısmı birisini yerine getirir, ikisini getirmez. Bir kısmı üçünü getir, ikisini getirir, birini getirmez. Ama kabul olan nedir? Her üçünü bir arada getirmektir. Amelde dilde, fiilde ikrar oldu o iman neyi kabul eder? O kul o iman gerçek iman adını verebiliriz. Okuldaki gerçek iman adını veririz ona. Yoksa o iman iman olmaz. Kim de diliyle ikrar etse amelleriyle eee amelleriyle ortaya koymaz onu onun imanı kabul olmaz. Yoktur imanı. Bundan dolayı bu üçü birbirinden ayrılmaz. Şimdi imamların sözünü getireceğiz. Nasıl bu üçü birbirinden ayrılmaz? Kesinlikle şiddetle buna karşı çıkmışlar. Evet. Çünkü tasdik amelden soyutlandığı zaman faydası yoktur. Amelden soyutlanmış bir tasdikin herhangi bir kimseye faydası olsaydı iblise faydası olurdu. Ondan ve onun peşinden gitmekten Allah'a sığınırız. İblis Allah'ın birliğini, ortağının olmadığını ve dönüşün kesinlikle O'na, ona olacağını biliyordu. Fakat "Adem'e secde edin." emri geldiği zaman İblis secde etmedi. Yüz çevirdi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah'ın birliğini ve Rabbliğini bilmesi ona hiç fayda vermedi. Çünkü o, Allah'ın insanları ve cinleri kendisi için yarattığı ibadet tevhidini gerçekleştirmedi. Bu sebeple amelden soyutlanmış bir tasdikin âlemlerin Rabb'inin nazarında hiçbir kıymeti yoktur. Evet. Eğer inanç sadece kalpte olsaydı, inanç sadece kalpte olsaydı, amel şartı olmasaydı, he? Yendi iman iman sadece kalpen olsaydı, amel şartı olmasaydı, bunun her çeşe faydası olurdu. Ama bu üçü birbirine bağlı olduğu için İblis budarı ne yaptı? Ayırdı. Ondan dolayı İblis kurtaramadı. Ama Hazret Adem de hata yaptı. Bak İdris İblis de hata yaptı, Hazret Adem de hata yaptı. Hepsi nerede hata yaptı? Allah'ın huzurunda cennette. Yani hele dünyaya inmemişler, savaş başlamamış. Ama İblis'in hatası neydir? Allah'ın emrini geri çevirdi karşı çıktı, akıl mantık kattı. Ama Hz. Adem ne yaptı? Hz. Adem gafletten, unutmaktan Allah'ın emrine karşı çıkmadı. Gaflete düşerek Allah'ın emrini emrettiğinin meselenin tersini yaptı. Ondan sonra hemen idrak etti ne yaptı? Tevbe diledi, Allah da onu affetti. İblis ne yaptı? Tevbe dilemedi. Mücadele yaptı. Şeyi gösterdi eee hicret gösterdi. Ben dedi ondan daha fazla eee daha güçlüyüm. Beni ataştan yarattın, onu topraktan yarattın. Ondan dolayı Allah Teala onu kabul etmeli hicretini. Eğer iman iman sadece kalpte olsaydı, sadece tasdik olsaydı İblis'e de lazım olurdu. İblis'e emir geldiğinde secde yap. Yapmadı. O zaman imanını kurtaramadı onu. İblis İnanıyordu Allah-u Teala birdir, şeriki yoktur, cennet var, cehennem var, Allah'ın azabı var. Bizden daha iyi tanırdı. Ondan dolayı iblis bilirsiniz cindir, melek de değil ama melekler seviyesine çıkan bir kul olmuştur. İbadetiyle bilinirdi iblis. Onun için emir geldiğinde meleklere sücde yapın, iblis de kapsama girdi. Neden? Orada bulunuyordu. Yakın uydur. Cinlerde en yakun Allah Teala'ya İblis'tir. Neyle ibadetiyle ama bir akıl mantık kabı kattı olmadı. Onu ondan dolayı İblis'in rububiyete Allahu Teala'nın varlığına eee inanması kurtaramadı onu. Buna ne delalet ediyor? İman amelsiz Allah Teala yanında hiçbir kıymeti yoktur. Hiçbir terazide ölçüsü yoktur. İman şarttır, amelden gelmesi lazım. Bütün ayetlerde dediğimiz gibi innelledine amanu ve amilussalihat. İman ettiler ve salih amel işlediler. Bu cenneti siz aldınız ayete geçtiği gibi neyle? Amellerinizle. De. Demedi imanlarınızla sadece. Sadece amellerinizle de dedi. Çünkü amel imansız olmaz. Ama sadece imanlarınızla deseydi o zaman İblis de kurtarırdı. Bütün fırkaları da kurtarırdı. Herkes Allah'ın varlığına, cennetine, cehennemine inanıyor. Hiç amel yapmadan da kurtarırdı. Ama öyle değil. Amel olmasa olmazdır. Evet. İman, Kur'an'da ve sünnette amelden soyutlanmış olarak gelmemiştir. Bilakis pek çok ayette ve hadiste salih amel imana atfedilmiştir. Bu atıp özelin genele parçanın bütünü atfı kabilindendir. Bu, salih amele vurgu yapmak için yapılan bir atıftır. Mesela Allah-u Teala bir ayette şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cebrail'e, Mika'il'e düşman ise iyi bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bu ayette ismi geçen Cebrail ve Mika'il de meleklerdendir. Şu ayette de önce nebiler kelimesi geçer, sonra nebilerin ismi geçer. Bir vakit biz nebilerden kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan pek sağlam söz almıştık. Evet, ayetler iman meselesi Kur'an ve sünnette tek başına dedik yetmiyor. İllaki amelden beraberdir atfolunuyor amele. Bu da ne babındandır dedik has am. Yani genelden özel. Anlatabildim mi? Amel özeldir. Neye? Genel imana atfolunuyor. Yoksa yani o olmazsa olmaz. Neden? Salih ameller tekid olsun. Salih amellerin üzerinde basıla basıla oluyor. Yani sakın ha maziret yoktur, diyor Allah-u Teala. Kıyamet gününde gelip ben bol bol imanla gel, çuvallarla imanla gel ama içinde amel olmasa merdüttür. Geri verilir. Neden? Çünkü Allah-u Teala ameli şart koştu. Şu ayette diyor, men kan aduvan lillahi ve melayketi ve rusuli ve jibriyle ve mikaliye fe inna Allah adun lil kafriy Fainna Cibril ve Mikail dahilani fi'l melaikah. Bu nadir amdan has meselesidir. Kim Allah'a düşmanlık yapsa sonra meleklere, sonra resullere, sonra meleklerin içinde ad veriyor Allah Teala. Cebrail, Mikail anıtabildin mi? Bu datay meselesidir. Amel de öyledir. Diğer ayette geçti ve izahna minen nebiyin mithaqahum Peygamberlerden ne alındı? Söz alındı. Nuh'tan alındı, İbrahim'den, Musa'dan, İsa'dan onlardan katı bir söz alındı. Bunlar nedirler? Ülül azm beş peygamber. Alındı. Bu da aynen eee şey meselesidir. Diğer ayet tane diyor, "Hafizu alassalavatü ves salatu'l-wusta." Namazlara zamanında kılın mı kıyıt olun. "Ve salatu'l-wusta" diyor. Salat-ı usta nedir? Orta namaz. Birçok alim bunu e, içindi namazı e, tevil ediyor. Maksat nedir? Vurgu vuruluyor. Önemlidir. Evet. evet. Diğer ayette da ne diyor? وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيُعْ لِيَعْبِدُ اللّٰهَ مُخْلُس۪ينَ لَهُ الدِّينِ هُنَفَا وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُتُونَ الزَّكَةَ وَذَلْكَ الْدِينِ الْقَيِّ din-ül kayyum bılardır ama detayı da söylüyor. Bu nedir? Bu nedir? Bu açılamadır. İmanın parçalarıdır yani. Amel şeyidir. Çünkü zekat da ibadettendir. Evet. Bundan dolayı en son paragraf yok en son paragraf Namaz ve zekat ibadetten bir parçadır. İman ve amel birbirine bağlıdır. Biri diğerinden ayrılmaz. Ahmed imanın sureti ve cevheridir. Onun gereklerindendir, manasının yarısıdır. Evet, imanla amel ehli sünnete göre kısacası birbirinden ayrılmaz. İçisi birbirinden kesinlikle ayrılmaz. Kiisi birbirini tamamlar. Amel imanın aynasıdır. Çünkü iman görünmeyen bir meseledir. Kalptedir. Kimse bil onu bilmez, bilemez. Amel ne yapar? Onu yansıtır dışarıya. Nasıl insan insanın gözü olmasa dünyayı göremez. E insanın ameli olmasa da imanı göremez. Nasıl ben biliyorum ayır dediyorum bu Müslümanın kafiri, müminin cerçek yalancıyı, münafığı amelden, salih amelden. Salih amel şeriatı ayakta tutar. Yoksa hakim gelse kadının önüne gelse nasıl kadı hükmeder insanın eee şeyine? Zahir ameline hükmeder. Yoksa kimse Allah'tan başka kimse hiç meseleyi bilmez. Kalbinde ne var onu kimse bilemez. Sadece Allah-u Teala'ya has bir şeydir o. Ondan dolayı bu olmasa olmazıdır ve yarı manesidir. Yani emel imanın yarı ma manesidir anlamında. Datayında açıklamasında emelsiz iman olmaz. Emel imandan bir cüzdür, bir parçadır. Yani onun açığılaması değil, onun destekçisi değil. Onun bir parçasıdır. Ameli çıkartsan iman olmaz. Nasıl bir insan oldu? Çeli 4 çayağı var, başı var. Bir parçasını kopartsan insan eksik olur. E iman da böyledir. Ameli çıkartın içinden iman olmaz. Bu kısacası arkadaşlar, kısacası iman meselesi bugün tanımı bu kadar. Ehli sünnete göre. 3 parçadır iman. Kalp, dil, emel. Bu üçü bir arada oldu sen müminsin. Bu üçü birisi bozuldu imanın doğru değil. Yerine göre kifre gidersin. Bu üçü bir arada oldu sen müminsin. Ehl-i sünnete göre budur. Bunu anlamamızın sebebi nedir? İleride önümüze gelen bu tevri olarak temel attık şimdi. Önümüze gelen meseleleri çok iyi anlamak için bunu ezberlememiz lazım. Bundan sonra çok iman meseleleri gelecek önümüze. Küfür gelecek, iman gelecek, nifak gelecek, vaid gelecek, vaid gelecek, hüküm indirmek gelecek. Müminin sıfatları gelecek. Allahu Teala'nın hükümleri bunları anlamak için iman imanın meselesini anlamamız lazım. Şimdi biz imanı anladık tanımını. Bundan sonra diğer meseleler bizim için kolay olur. Şimdi bu bir parçasıdır iman meselesinin. Bu tanımıdır. Bundan sonra parça parçaları var. Bunların hepsini anlayacağız. Ondan sonra parçaları birleştirip ehl-i sünnet imanı olduğunda o zaman hakiki Resulullah'ın getirdiği hanif din nedir? O ortaya çıkar. Ama biz bu parçaları hepsini tek tek anlayıp ondan sonra toparlamamız lazım. Çünkü arkadaşlar itikat meselesi bir zincir gibidir. Birbirine bağlıdır. Ben bir buradan bir parçasını desem anlayayım, oradan o parçasını anlamadan olmaz. Bütün parçaları anlayıpsın, karelere oturdursun, tapalı önünde bilinir. İtikad meselesi böyledir. Fıkıh meselesine benzemez. Eğitim meselesine benzemez. Dünya ilimlerinin meselelerine benzemez itikad meselesi. Bu önemli meseledir. Bu insanın sonucunu bilintiren meseledir. Sonucunu noktalayan meseledir. Allah Teala insanları Zaten dünyayı insan için yaratmış, insanları da bu, ibadet için yaratmış. İbadet de insanların sonucunu belirtir. Yen yani cennetliktir, yen yani cehennemliktir. Ondan dolayı itikad iman meselesi çok önemli meseledir. Allahutaala bütün peygamberleri bu meseleyi anlamak için vermiş. Buna çok özen göstereceğiz. Çok eee anlamaya çalışacağız ki bütün meseleler ortada eee ortaya çıksın. Şimdi diğer eee burada müellif eee başka parçalara geçmeden önce bu sözü getirmiş olabilir ki bir tanesi diğerçi sen hep ayet getirdin, bazı alimlerin sözünü getirdin ama biz de ehli sünnetiz. Bazı gruplar var. Biz de ehli sünnetiz diyorlar. Ama bizim alimlerimiz öyle demiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Müellif burada bir bab koymuş. Ehl-i sünnet imamlarının bu anlattığımız tarif hakkında icmaların getirmiş. Bu çok önemli meseledir. Yani bu babı koymasaydık tamam bir tane hakkı var gelir diğer. Şimdi bizim imamlarımız kimdir? Meşhur imamlarımız var. Dört imam vesaire. Bunlar bizim imamlarımızdır. Ehl-i sünnet imamıdır. Bunlar bir meselede icma etmişseler o mesele bitmiştir. Yani beni ilgilendirmez. Ahmet Hoca, Mahmut Hoca filan imam gelmiş bunun tersini söylemiş. Olabilir imam da olabilir ama eğer ümmetin icmâına muhalif ise biz buna itibar etmeyiz. Kusura bakma. Ki İmam Şafii imamların en büyüklerinden birisidir. Dört imamın ne söylüyor? Diyor ki eğer benim bir sözüm Allah Resulü'nün sözüne muhalif oldu. Benim sözümü atın, Resulullah'ın sözüne sarın. Biz de imamlarımızın sözüne uyarak bu meselede olana uyacağız. Şimdi burada bir bab var. Babın başlığı nedir? Ehl-i sünnet imamlarının imanın tanımındaki icmağı. İmanın tanımında. Hangi imanın tanımında? İman üçtür. Ha? İtikat. Kavul, emel. Bunun hakkında ne yapmışlar? Ehl-i Sünnet imamları icma etmişler. Bu tanımda icma etmişler. Bu çok önemli meseledir. Neden önemli meseledir? Çünkü icma Ehl-i Sünnete nedir? 3. kaynaktır. 3. kaynaktır, hüccettir. İslam'da kaynağımız nedir bizim? Kitap ve sünnettir. Bu ana kaynaktır. Bir de 3. var. Nedir? İcmadır. Bir de dördüncü var. Nedir? Kıyastır. Ehl-i sünnet bu dördünde icma etmiş. Biz de bu dördünü kabul etmemiz lazım. Olduğu gibi. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu dördünde ehl-i sünnet ne yapmış? İttifak etmiş. Bir de bizim kaynaklarımız daha var. Beş tane daha var. Dört tane, beş tane, altı tane yerine göre daha var. Onlar nedir? İstihsandır, eee قول الصحابه dir, عمل اهل Medine dir ve sair. Bulan üzerine ihtilaf var ümmetin üzerinde. Yani alabilirsin, almayabilirsin, yerine göre kullanabilirsin, kullanamayabilirsin, bilemezsin. Bunu burada teşeddüt cere çoktur. Çünkü ihtilaf etmişler. Ama neyin üzerinde ihtilaf etmemişler? Bu 4 meselenin üzerinde. 4 mesele nedir? Kitab ve sünnet, icma, kıyas bunun üzerinde ihtilaf eden ben ehl-i sünnetim diyemez, iddia da edemez çünkü kitap ve sünnet kitap ve sünnet olmasa olmazımızdır bu şerttir sonra ne var? icma var, icma'ın önemliliğini şimdi açıklayacağız inşallah bir de ne var? kıyas, kıyas var kıyası da ne yapmışlar? ehl-i sünnet kabul etmişler bu dördünün üzerine icma etmişler Şimdi kıyası kim inkar ediyor? Kıyası ehl-i sünnet olarak zahiriler inkar ediyorlar. Kabul etmiyorlar kıyası. O zaman bir tane kıyası kabul etmediyse hakkı yoktur desin ben ehl-i sünnetim. Ben zahiriyim desin. Eğer bizden ise, ehl-i sünnet şemsiyesi altından ise desin kardeşim ben bu konuda zahiriyim. O zaman biz de hoşçakalık gösteririz onu. Tamam sen zahirisin. Ama bizim kimliğimizi taşıyıp Ben kıyası kabul etmiyorum diyen adam dört imam değil, ümmete karşı gelmiş. Bir de bu zahirilerden ikinci kim kabul etmiyor? Mutezileler. Zaten Mutezile adlar üzerinde Mutezile akılcıların babalarıdır. Yani Mutezile'nin imamı kimdir? İblistir. Neden? İblis ilç aklını kullanan kul Kimdir? İblistir. Aklını kullandı. Allah Teala dedi: "Secde yap." "Eyvallah yapayım ama nasıl yapayım?" dedi. Aklını kullandın. Niye yapmıyorsun o belalemin?" dedi. "E sen buna ataştan yarattın, topraktan yarattın, çamurdan ben ataştan yarattım. Akıl mantık koydurdun." Mutezileler de, Mutezileler de ayetler hakkında akıl yürütürler. Demekçi ki imamları kimdir? Hadi kıyasi inceleden işte buralardan haşrolun kıyamet gününde. Mutezileydi. Bir de kim inkar ediyor? Rafiziler. Rafiziler bilirsiniz, ehl-i sünnetten ayrı bir dindiler. Hilakaları yoktur. Bu üç kıyası inkar ediyor. Biz kıyas'ten de çok meseleyi kıyas olmasa olmazlardandır yerine göre. Çünkü kıyas, hiç kimse kıyası inkar eden zahiriler de yeri gelse kıyası kabul ederler. Tabii kıyas dediğimizde mutlak kıyas değil. Şeytan kıyas yaptı bilmem öyle değil. Kıyasın da de içisi var. Bir zahiri var, bir mahfisi var, bir celisi var. He? Onun için kıyasın doğru kıyas kıyastır. Kıyasın şartları var. O şartlara uysak kıyas olmasa batıldır. Şimdi bizim önemli olan meselemiz nedir? İcma meselesidir. Şimdi bazı arkadaşlar var. Yen de bazı cahil insanlar var icmaya ne gerek var diyorlar zaten kitap ve sünnet bir şeyi belli etmiş icma ettikleri nedir kitap ve sünnettendir Buna, bu da cahillikten söylenir yani ilmin kokusunu alan ilim kitaplarına bakan alimlerden haşir neşir olan böyle söz söylemez ama bizim maalesef camiadan çıkıyor böyle cahiller icmaya ne gerek var diyorlar çünkü icma nereye diyor ümmet kitap ve sünnette Alimler diyorlar, icmağa şu gerek var. Çünkü kitap ve sünnetin bütün meselelerini kim anlar? Alimler anlar. E ne bilirsin bu ayet nasıktır, mansıktır? Bunu alimler bilirler. Bu, bu anlamı budur. Bunun tevhili budur, mutlaktır, mukayyettir. Bunları kim bilir? Alimler bilirler. Alimler icma ediyorlar. Ne de? Bu ayetin anlamında bilirler. Bu ayetten bu anlaşınıyor. Bu ayetin gereği budur. Bu ayet sabittir. Bu ayet müteşabih'tir. Bu ayet eee muhkemdir. Bu hadis mansuhtur. Bu hadis eee sahihtir. Bunun üzerinde icma ettikleri ondan dolayı bazı arkadaşlar var. Ne yapıyorlar? Alimleri takmıyorlar. Direkt kitap sünnetten ilim almaya çalışıyorlar. Hem de Arapça alsalar yine eyvallah derler. Oturup biraz tartışıyoruz orada. Arapça da da almıyorlar. Ne yapıyorlar bu sefer? Gelip adam diyor, ben İbn Mace'de okudum. Her şeyi ataş tutsa, ataş değitir her şeye. Ebdest almamız lazım. Hadis sahihtir. Evet sahihtir. Ama hadis nedir? Mensuhtur. Eğer semh hadisin alimler icma etmemişse bu hadis mensuhtur. Dememiyse bu hadis kabul etmemişseler bu hadis mensuhtur. Sen nasıl bildin? Nasıl amel edersin ümmetin tersine? O zaman ne olur? Her bir tane çay içiyor, yok git ebdes al diyor sen, çay içtin. Çay ateşe değmiş. Onun için cehalet başına alır gider. İcma ne yapmış? Raya koymuş. Çünkü eğer bile teşbih biz benzetsek, kitap ve sünnet nedir? Kitap ve sünnet aynen bizim ham maddemizdir. Bu hal maddeyi işlemek lazım. Bunu kim işler? Alimler işler. Onun için Allah Teala diyor ki: "Eğer sorsaydınız, ha? Siz bilmiyordunuz ama sorsaydınız ilimle iştigal eden o istinbat ederdiler şeriatin içinden. Yani kitap ve sünnetten neyi istinbat ederdiler? Kitap ve sünnetten fıkhı istinbat ederdiler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi Usul yaptı yaralıdır. Eee vefatine sebep oldu. Ne dediler? Ne dedi Resulullah? Öldürdüler adamı. Sorsaydılar cahilin illeti sorudur dedi. E kime sorsaydı? Fakıhtan işleyenlere. Onun için sahabelerin içinde hepsi fakih değiller. Hepsi anlamıyordular. Sahabelerin birçoğu gelip soruyurdular Resulullah'tan. Resulullah olmadığı zaman Resulullah'ın fakih sahabelerden soruyorlardı. Resulullah vefat ettikten sonra gelip Ebubekir, Ömer, Osman, Ali bunlar fıkıhçı sahabelerden sorurlardı. Onlardan sonra Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer bunlar devreye giriyorlardı. Bütün sahabe fakih değildir. İcma nedir? İcma bu ümmetin tanımı icmaen nedir tanımı? Bu ümmetin bu ümmetin alimleri bir dönemde bir mesele üzerine anlaşmışlar. Buna icma ederler. Bu da muhakkak, muhakkak yüzde yüz ne zaman tehlik oldu? Sahabe döneminde. Sahabe döneminde icma tehlik oldu. Zaten bir kısmına geliyor diyor ki kim diğer icma oldu? İmam Ahmet'in sözünü getiriyorlar. Tabi cahil bilmiyorlar. Bunlara da yani hoşçakalığıyla bakmamız lazım. Yani altan almamız lazım. Üzerlerine gitmememiz lazım. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bakmayın Kitabım var ya ödü kütüphanem var övünüyorlar. Yani Arapça biliyorum ama bunlar yine cahildiler. Bunların yine altan alıp alimlerin sözleriyle biz de dediğimiz gibi hiçbir zaman biz olara işte bu budur demeyelim. Alimler budur diyelim. Biraz kalpleri daha yumuşak olur. Çünkü akranlar arasında söz geçerli değil. Onun için ne diyorlar İmam Ahmed dedi kim diyor birden ihtilaf etmemiş. Hayır İmam Ahmed Sahabeden sonra için bu icma için söylüyor. Tabi'in zamanında, tabi'in zamanında icma, alimler diyorlar mümkündür olması. Yani çok zor değil, mümkündür ama nedir? Araştırmak lazım, zordur bunun bilmesi. Çünkü araştıracaksın ümmet alimleri ne demiş. Ama sahaba zamanında hiçbir ehl-i sünnet alimi ihtilaf etmiyor, icma ikrar olunmuş. Ama sahabe zamanında bütün ana çizgileri üzerine icma alınmış. O da bize yetiyor zaten. Ondan sonra ufak tefeklerde icma sukuti var, icma kat'i var, icma bazı meselelerde var. Bazı meselelerde icma'nda sahabe, tabiinden sahabeden sonra en en çok icmaen bir imşak, bir daha düşük bir terimi var. O da nedir? İttifak. Yani icma diyemedikleri yerde halenler demişler, ittifak etmişler. İcmaen biraz şeydi. Yani bir tane çıksa dese yo 9 19 tane icma, ittifak etmişse bir tane bozmuş. O bir tane tamam icmaen şartlarını, kurallarını bozmuşsa ittifak çoğunluktur. Çünkü bütün ayetlerde bütün ayetlerde hadislerde buna işaret ediyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ondan sonra ümmet dalalet üzerine bir araya gelmezler. Bir de hadislerle açılıyor bunu. Hadisler diyorlar ki ümmet Resulullah diyor ümmetim imkanı yoktur hakkı tercih etmeye ittifak etsinler. İmkanı yoktur. Onun için ayet-i kerimede ne diyor? Ayet-i kerimede diyor ki "Ve men yuşakil Resul'a ve men yuşakil Resul'a min ba'de ma tebena lehu'l-huda." Kim Resulullah'tan başka bir yol tutsa bunu çok açıkladık bu vettebe geyra sebeel mu'minin müminlerin yolundan başka bir yol tutsa nuvellihim atevle ve naslihi cehenneme ve saet nasiira müminlerin baş, yolundan başka bir yol tutsa eydin müminlerin yolu kimdir bu ayetteki müminler kimdir imam şafii değil muhakkak ha sahabetidir çünkü ilk kuşak ilk örnek ilk canlı mümin kimdir sahabedir. Onun için sahabenin yolundan başka bir yol tutsan ne olur? Cehennem yolunu tutarsın. Sırat-ı müstakimden çıkarsın cehennem yolunu tutarsın. Ondan dolayı icma meselesi çok önemlidir. Hümmet icma üzerine müminler batıl üzerine icma etmezler. İcma bizim olmasa olmazımızdır. Çünkü ham maddeyi işlemek lazım. Kim işler bu ham maddeyi? Kim bize kim bize şey getirir? Eee hammaddeyi kim bize anlatır? Alimler. Alimler ondan dolayı alimler nedir? Şeriatla halkın arasında nedir? Çöplü. Bir çöpürdür. Ama biz bunun yerinde işte alimleri sed yapsak şeriatten o zaman ne olur? İşte taassup dediğimiz biz biz düşmanlık kestigimiz, ortadan kaldırdığımız Nedir? Taassuptur. Alimleri bu konuda biz orta, mutaassip alimleri biz kaldırmaya kalkacağız. Ama biz mutaassip alimlere saldırırken alimlerin heybetini düşürmeye nedir? Cerac abadsl abadsl olur. Yani ifrattan kaçıp tefrite gideriz. Ondan dolayı alimlerin yerleri ehli sünnette çok büyüktür. Olmasa olmazdı. Çünkü alim olmasa biz dini anlamayız. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa biz dini bilmezdik. Resulullah getirdi. Resulullah kime verdi? Sahabelere verdi. Sahabeler kime verdi? Bize kadar aktarıldı. Onun için alimler kuşağını çesemeyiz. Bir de hiç kimse havaslanmasın. 4 kitap okumakla 5 hadis ezberledi diyelim. Bir mahal okudu diye ben de alimin demez. Alimlik öyle bele kolay bir mesele değil. Kolay olsaydı Kolay mesele olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas amcasının oğlu Çok sevdiki bir Cent ve çok sevdiki Bir e, Şahıs En sevdiki amcalarının Oğlu bir de İlk Medine'de olan çocuktur Yahudiler diyorlar Resulullah Musulmanlar Medine'ye geldiklerinde Çocuk doğmadı bir sene hiç kimse Evet Dediler işte bak bizim şeyimiz e, Yahudiler dediler bizim bedbaamız tuttu bunları. Doğamazlar. İşte biz hak yolundayız. İlk kim oldu? Abdullah İbn Abbas oldu. Resulullah elini koydu göğsün üzerine dedi ya Allah'umma ya ya Allahumma fakihü fi'd-din. Bunu fıkıh çıkın. Fıkıh kolay değil. Fıkıh her çeşene síb olmaz. Alim olmak için fıkıh olması lazım bu alimler boşuna alim olmadılar bu alimler dört kitap okumakla alim olmadılar, ahkam kesmediler, bu alimler gezelerini gündüzlerine hattılar böyük alim oldular ondan dolayı biz olardan şimdi faydalanıyoruz biz ne kadar salih amel işlersek o alimler için işliyor hepsi nasıl bütün ümmetin ameli Resulullah için işliyor sallallahu aleyhi ve sellem çünkü bir heyri Delaleti den hayrı işleyen gibidir hadiste geçiyor. Şöyle kim men sennefilü sünneten hasene. Kim İslam'da bir güzel sünnet ihya etse, gösterse, onu kıyamet gününe kadar işleyenler onun ecrini alır. Bütün alimlerin bizim amellerimiz alimlerimiz gidiyor. Alimler olmasa biz kitap sünneti anlayamayız. Onun için Allah Teala diyor Ya eylediniz ama uyu Allah ve uyu Resul ve uli'l emr minkum. Allah'a itaat edin. Allah'a itaat etmek nedir? Kitaptır. Elimizde. Kitaba biz mutlak uyacağız. Ama kitapta ne var? Kitapta ne var bilmez? Kitapta mutashabi hatler var, muhkem ayetler var, mensuh ayetler var. He? Kitapta ana çizgileriyle var, detayı yoktur. Kim istinbat eder bunu? Kim bilir bunu? mal okuyan mı bilir biraz Arapça çatfat öğrenen bilir yoksa alimler bilirler bunu çünkü ilim neyin mirasçısidir peygamberlerin mirasçısidir bu ilim bu ilim ihlas tanalını riyayla görüntüyle ben diş görüntümü sünnete göre yapıyorum ama içim sünnete göre değilse olur mu ilim sana nasip olur mu Allah'tan korkunuz, Allah size öğretir. Ayette ne diyor? فَاتَّقُوا اللّٰهُ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Allah korkusu olmasa nasıl öğrenirsin? Onun için kitabı kim anlar? Alimler. Sünnete gelelim. Sünneti kim anlar? Alimler. Arapca mübhem kelimeler var. Hadisin sahihi var, zayıfı var, mevzusu var, ceneli var, hası var. He? He? Allah Teala ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Kur'an indirdik sana açığlayacaksın. Yani Resulullah'ın sözü nedir? Sünnetidir. Resulullah ne yapıyor? Kur'an'ı açıklıyor. Çünkü kitap ana çizgileriyle İslam var. Ama detay nerededir? Sünnettedir. Kur'an'da ne diyor? Namaz kılın. 5 vakit namaz kılın. Ama nasıl namaz kılın? 5 vakit tamam. Sabahı ne zaman kılarım? Ne zaman girer ne zaman çıkar? Kaç ocak kılarım? vesaire. Bu nerede var? Sünnette var. Ama bu sünneti anlamak için kim lazım bize? Alimler. Alimler. Şimdi burayı biz anladık. Mesele ne kaldı? Anlam Anlamadığımız mesele. Bazı arkadaşlara an anlamak istemiyor bunları. Çünkü ters düş tanılırsın. Her şey şeytanın en büyük giriş noktasıdır. Bizim toplumda bazı insanlar gelip bir ters şey söylüyorlar. Hemen dikkat üzerine çekiyorlar. İnsan var oturmuş mecliste hiç konuşmaz. Yani dersin bu çok akıl selim adamdır. Yani de çok cahil adamdır. Cahilliğinden konuşmuyor, yani de çok bildiğinden konuşmuyor. Bir konuşur, bir konuşur. Ama ağzın cahaletle atsa koksu çıkar o mesela. E bizimkiler de diyorlar biz toplumda dikkati üzerimize çekelim ama düşünmüyorlar neyle çekelim? İyi mi çekelim, menfi çekelim, müsbet çekelim? Biz üzerimize dikkati çekmek istiyorsak doğru sünneti konuşacaksın. O zaman zaten farkı ortaya çıkar. Hakikati konuşa. Hakikat nereden geçer? Benim senin Kur'an okuyup anladığımızdan değil. Hadis okuyup anladığımızdan değil. Neydendir? Alimlerin görüşünü okuyup anladığımızdandır. Sen nasıl alim oluyorsun? Sen farz et alim oldun. Nasıl oldun? Alimlerin elinden çıktın, icazetini aldın oldun. Anlatabildim mi? Yani alimler nedir? Bizim olmasa olmazımızdır. Bunu niye böyle üzerine duruyoruz? Çünkü icma oradan kaynaklanıyor. İcma ne demektir? İcma ne demektir? Alimlerimiz dini anlamış, ittifak etmişler bu mesele üzerinde. Bu budur demişler. Yol haritasını vermişler bize. Buna da icma deniliyor. İcmaya muhalefet eden ne olur? Yerine göre kafir olur. Eğer icma kat'i ise, icma معلوم min ad-din bi-daruriyasati. Gereken bilinen meseleler ise, ama bilinmeyen meseleler ise o cahaleti giderdikten sonra isaretse. Ama icma çok önemlidir. Kitap ve sünnet gibi önemlidir. Ama bir de ne gelir diyen, icma nereden çıkarttın kaynağı bize? Hayır. Şey yapmayın. Yani laf Neden? Çünkü ana dinin asas kaynakları nedir? Kitab o sünnettir. Bunun haricinde kaynak yoktur dinde. Ama icma nedir? O icma eden kıyas onu tamamlayıcıdır. O olmasa işleyemezsin. Bunu akıl da kabul eder, mantık da kabul eder. Ondan dolayı biz burada ehl-i sünnetin icma'ini naklederken ne anlamına geliyor? Bu anlama geliyor ki bizim akidemiz ümmetin akidesidir. Sahabenin akidesidir. Ebubekir'in akidesidir, Resulullah'ın akidesidir. Allah'ın emrettiği akidedir, inançtır. Biz de onu öğrenmeye çalışıyoruz. Onun için yani bir bir kısmi diyorlar çok hamasetli konuşuyorsunuz bu meselede. Evet, konuşuruz. Çünkü çerçeve dinli olduğu için. Edebiyat yapma yapmıyoruz biz. Delillerden konuşuyoruz edebiyet yapıp karşı terefi kına edebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile diyor çimin hakkında bir yanlış hücum verilmişsem beni halal etsin. Çünkü ben zahire hükmederim. Biri birinizden daha fazla edebiyetçi olursunuz. Edebiyet, şiir de öyledir. Şiir, sihir gibidir. İnsanı büyüler. Laf yapmaktan din olmaz. Din neyle olur? Ne kılden olur. Nekil de ne olur? Nekil çok önemlidir. Onun için biz kitap ve sünnetten delil getirdik bu tanıma. Şimdi de alimlerin icma ettiği meselelerde delil getireceğiz. İcma'nın önemini anladık. İcma olmasa olmazımızdır bizim de. Kitap ve sünneti icmatsiz anlayamayız. Hiçbir alim icma muhalefe kalmamış. Hiçbir alim. İlle kimler mutezile, kelamcılar olar da bellidir zaten saf ayrımı var işin. Biz Ehl-i Sünnet'iz. İcma'yı kabul etmiyoruz. Bunu hiçbir kimse söylememiş. Olabilir. Bugün de bir dane ilçe imza atar. Şeytanın yoluna uyar, ters düş, düşüp tanınır. Bu metotlar olabilir. Ama biz alimlerden bahsediyoruz. Biz dinimizi bugünkü insanlardan almayız. Ne diyor? Ellezinettebuuhum <gülüyor> biihsan Ayette ne diyor? Resulullah'ı, sahabeler ve sahabeleri ihsanla ittibai eder. İhsan nedir? En güzel şekilde. Yani ihlasla, takvayla onların uzantısı olarak. Bu günde bir alim onların uzantısıysa hiç farkı yoktur. Ben Ahmet alimi, Ahmet hoca'yı, Mahmut hoca'yı eğer Ebubekir, Ömer, Osman'ın, Ali'nin, Ebû Hanife'nin uzantısıysa, he? Ben onu dinlerim, sözü de başımın üzerindedir. Ama ne kadar alimi ise, eğer onun uzantısı değilse, vallahi sözünü olduğu gibi alıp duvara çalarım. Hiç bile, hiçbir bile gözünün yaşına bakmarız. Hiç bile itibar da etmeriz. Ne kadar alim olsa. Şimdi ilim bilmekle değil. Ki bizim arkadaşlarım birçoğu bugün bir de ağzı olan konuşuyor. Birçoğu ilim de bilmiyor. Konuşuyorlar. İlim bilseler bile amel etmeseler sahabenin uzantısı olmasa, kusura bakmasınlar, biz onları kale almayız. Ve kale almakla mükellef olmamışız. Tam tersine, onları, onlara savaş etmektan mükellefiz biz. Bizim görevimiz, hak davetçiler nedir? Resulullah'ın sünnetini devam ettirmek ve onun karşısına çıkan bütün şeyleri de mücadele etmemizdir. Bu çok önemli meseledir. Ondan dolayı, İcma hemde ta çok önemlidir. Şimdi gelelim alimlerin icmasına. Ne de icma etmişler alimler? Ne de icma etmişler? İmanın tanımında icma etmişler. Yani biz anlattığımız hakkında icma etmişler. Hem de hangi imamlar? Olabilir dersin filanı tanımıyorum filan yenidir. Hayır. Biz baba alimlerden bahsederiz. Eğer siz ehli sünnet iseniz Bir tane diyorsa ben ehl-i sünnetim bu alimlere itibar eder. Çünkü bu alimler hepsi tanınan alimlerdir. Evet okuyalım. Birinci alimimiz kimdir? Ehl-i sünnet imamlarının imanın tanımındaki icmağı. Ehl-i sünnet ve cemaat imamları imanın söz ve amel olduğunda artıp eksildiğinde ve amelsiz imanın sahih ve geçerli olmadığında icma etmişlerdir. Tabi'in imamlarının büyük çoğunluğu ve onlara en güzel şekilde uyanlar onların bu konuda icma ettiklerini nakletmişlerdir. Bu nakillerden bazıları şunlardır. İmam Sufyan bin Uyeyne rahimehullah şöyle der: İman söz ve ameldir. Bizden öncekilerden onu söz ve amel olarak aldık. Amel olmadan söz olmaz. Evet. Kim bunu rivayet etmiş? İmam el-Acuri Kitabu'ş-Şeria'de. Kitabu'ş-Şeria'de İmam Acuri bunu naklediyor. Hamdallahuke ayu bütün kaynak kitaplarımızda bu var. Önce gelelim bakan Sufyan bin Uyeyne kimdir? Allah ona rahmet eylesin. Bu, böyüç imamlardandır. Sufyan İbni Uyeyna. Bunlar, Sufyan İbni Uyeyna, hadis imamlarında, ehl-i sünnet imamlarında, belçemiyidir. Bunu her ehl-i sünnet alimi bunu tanır. Sufyan İbni Uyeyna. Anlatabildim mi? Bunlar her birisi, bir Abu Hanife, her birisi bir imam, şafiici bir imamlarıydılar. Belki onlardan daha üstün imamlarıydılar. Ama Allah subhanehu ve teala bu imamları, di şeylerini yazmamış. Eee ilimlerini baki olmasını yazmamış. Bir hikmeti olarak bu imamların sadece sözleri bize aktarılmıştır. Ama dört imamı Allah Teala sevmiş. Dört imamı bunların da talebeleri varmış. Bularını yazmış. Bu dört imam devam etmiş bugüne kadar. Dört mezhebin alimleri bütün ehli sünnetin alimleri Süfyan ibn Uyeyne kim olduğu büyük imam olduğu akan su taybir caiz ise Süfyan ibn Uyeyne değildiğinde akan su duran öyle bir alimdir. Ne diyor? El imanu kavlun ve amel. İman kavldır, ameldir. Tabi itikadı demiyor burada. Neden demiyor? Çünkü bellidir. Yani oradan geçmeden bura varmaz. İtikadsız kavl amel olmaz onun için kıssa kesiyor ne diyor iman kavuldur dilden söylenilir emelden ikrar edilir diyor ki biz bunu bizden öncekilerden böyle aldık kavul emel aldık biz bunu bizden önceki ehl-i sünnet alimlerinden yani bunlar tabi'inü tabi'indir tabi'inden tabi'inden sahabeden böyle aldık diyor nasıl aldık iman, kavul ve ameldir. Anlatabildim mi? Değil, kesinlikle kesinlikle amelsiz kavul olmaz. Yani sadece itikad da değil. Yani bülbül cübü öt şeriatı ama amel yapma. Ne yazar? Terezide? Al çuvalın diğer melekler sene git. Terezide bu yazmaz. Nasıl keyf surasının en sonunda dedik. Allah-u Teala diyor size haber vereyim mi? En khusrana oğlayanlar kimlerdir? Zenn ediyorlar. Zenn ediyorlar. Salih amel işliyorlar. Ama ne geliyorlar? Geliyorlar. Neyden? Amelleri. Övünüyorlar ama geliyorlar melekler diyorlar bu ameller geçersizdir. Heyva ben zennettim. Çok amel getirmişim. Onun için Süfyan üye ne diyor? Amelsiz kavul bile olmaz. Bu nedir? Bu tanım üzerine icmat edildi işte. Evet. İmam Şafii rahimeullah şöyle der: Sahabe, tabiîn ve onlardan sonra bizim kendilerine yetiştiğimiz kimseler iman söz, fiil ve niyettir. Herhangi biri diğeri olmadıkça geçerli değildir diye icma ettiler. Burada İmam Şafii, İmam Şafii tabii içindir. Her şey bilir bunu. Yani bir tane eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen insan bunu bilir. İmam Şafii dört imamın biridir. Muttalibidir. Kureyşidir. Böylecü imamdır. Ümmet icma etmiş bunun fazileti üzerine, imamatı üzerine. Anlatabildim mi? <gülüyor> ne diyor? Sahabeler icma, sahabeler, tabiînler ve ondan sonra gelenler hepsi icma etmişler. Ne de iman kavldir, ameldir, niyettir yani itikattir, kavuldir, ameldir bu üçü birbirinden ayrılmaz bunun üzerine icma etmişler al sana icma sahaba tabi'in ve etiba'u tabi'in neye icma etmişler? bu mesele nedir? üçü birbirinden ayrılmaz ap açuh bir inanç evet bu imam şafii de öyle Bu da nerelerde rivayet oluyor? Bütün kaynak kitaplarımızda El Şeriat el-Lakaide bütün kaynak kitaplarında bu da böyle geçiyor. Evet. İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah şöyle der. Tabiinden Müslümanların imamlarından, selef imamlarından ve çeşitli ülkelerin fıkıhçılarından 90 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği esnadaki sünnetine göre ki bu sünnetten pek çok örneği zikretti. İman söz ve fiildir. İtaatla artan, masiyetle eksilir diye icmat ederler. İmam Ahmed'te dediğimiz gibi 4. imamın birisidir. Bu da en büyük imamdır. Belke miidir. Ne diyor? Dür <gülüyor> tabiinden üsül olur dinonlardan. Tabiinlerden 90 tane tabiinlerden 90 tane alim ve imam ve selef alimlerinden bütün değişik ülkelerden icma ettiler Resulullah'ın sünneti üzerine Resulullah ölürken vefat ederken sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnet üzerine öldü. Sayıyor itikadların İmam Ahmed. İtikadların sayıyor. Bir sürü itikad sayıyor. Ehl-i sünnetin bütün inancını sayıyor. Min zımmihi onun da içindeki itikattan diyor ki iman diyor. İman meselesinde kavldür ameldir. İman dilden söylenir, amelden işlenilir. Yezidübittâ itaatten artılır. Masiyetten ne olur? Eksilir. Şimdi buna ne geleceğiz tabi? Bu ne demektir? Buna ne geleceğiz? Ama burada delalet olan nedir? İcma etmişler. Toplanmışlar. Anlaşmışlar. Nedir? Bu, budur. Evet. Evet. İmam El-Acurri Rahimeullah şöyle der. Allah size ve bize merhamet etsin. Biliniz ki Müslüman alimlerin üzerinde icma ettikleri esasa göre iman bütün insanlara farzdır. Bu da kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel etmektir. Ve yine biliriz ki beraberinde dil ile söylemedikçe sadece kalp ile bilmek ve tasdik etmek yeterli değildir. Organlarla amel etmedikçe de kalp ile bilmek ve lisan ile söylemek yeterli değildir. Bu üç haslet bir kimsede eksiksiz bulunduğu zaman mümin olur. Kur'an, sünnet ve Müslüman alimlerin görüşleri buna delalet eder. İmam Acurli de böğüc bir alimlerdendir. Bağdadlı'dır. Üç yüz kusur senesinde yaşamış. Ee, El Şeria diye kitabı var. Bizim itikadımızı naklediyor. El-i Sünnetin icma ettiği itikadı naklediyor. Orada diyor ki, bil ki Allah seni rahmet eylesin. Müslümanların alimleri bu Bu mesele iman meselesi üzerinde şöyle inanıyorlardı. İman vacip olan bütün halka iman nedir? Kalple tasdik, dille ikrar, fiille amel yapmakta. Eee organlarla amel yapmaktır. Sonra bil ki bu üçü eee sonra bil ki eee sadece kalp yeter yeterli değil. Hatta dil onu nutuk etmese. İmam Acuri diyor ki, kalple ben inanıyorum yeterli değil. Hatta dil onu nutuk etsin yani söylensin, kavil yapsın. Bu da yetmez diyor. Hatta dilinde nutku etmez, hatta organlar faaliyete geçsin. O zaman imanın tamamlanır. Bu üç hususla diyor, bir arada olmadıkça mümin olamazsın. Bu bu bu bu bu, bu tanımının da üzerine Kur'an ve sünnet Müslümanlar 10.70 Bu da İmam Acuri'nindir. Evet. 2 İmam el-Baghavi rah. Tamam. İmam el-Baghavi rahimeullah şöyle der: Sahabiler, tabiîn ve onlardan sonra gelen sünnet âlimleri amellerin imandan bir cüz olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Onlar dediler ki iman Söz amel ve akidedir. Evet İmam Bakavi de büyük imamlardandır, Şafii imamlarından. Meşhur selef alimlerindendir. Tefsir sahibidir. Ümmet içinde yerini bulan bir alimlerdendir. Ne diyor? Diyor. Sahabe, tabiîn, onlardan gelen sonra bütün alimler iman amel imandandır diye ittifak etmişler. Anlaşmışlar. İman kavldir, ameldir, itikattır. Bu üçün üzerine anlaşmışlar. Bu da İmam Bağavi. Bunu da eee Kitap Şerhü's-Sunne'de söylüyor. Evet, diğer İmam İbni Battah rahimehullah şöyle der. Allah size rahmet etsin. Bilin ki Allah Teala kalplerin zatını tanımasını ve onu peygamberini, kitaplarını ve sünnetin getirdiği her şeyi tasdik etmesini dillerin söylemesini ve ikrar etmesini, bedenlerin ve organların onun emrettiği her şeyi yapmasını farz kıldı. Amelleri farz kıldı. Bunlardan herhangi birisi diğerleri olmadıkça geçerli değildir. Kul, bunların hepsini kendisinde bulundurmadıkça mümin olamaz. Kalbiyle inanıp diliyle ikrar ederek organları ile amel edene kadar bununla beraber yine de mümin olamaz. Ancak bütün söylediklerinde ve yaptıklarında sünnete uygun olduğu bütün sözlerinde, ve amellerinde Kitapla ilme uyduğu zaman mümin olur. Size açıkladığım her şey Kur'an'da ve sünnette geçmektedir ve ümmetin alimleri bunun üzerinde icma etmiştir. Bak bu da bir sürü mesele saydı. İmam İbn Battah, İbn Battah da Bağdat alimlerindendir. Hembeli alimlerdendir. Eee ümmet icma etmiş bu bu bu, bu İbn Battah imam olduğu üzerine. İbn Battah'ın da El İbanul Kubra Bizim akide kitaplarında esas kaynaklardan sayılan kitaplardandır. Orada aynen dediklerimiz meseleleri eee kardeşin okuduğu meseleleri aynen açıklıyor. Yani bunu da açıklamaya gerek yoktur ama en sonda ne diyor? Ümmetin alimleri bu meselede icma etmişler. Ne de icma etmişler? İman kavl amel olmadan olmaz. Çünkü itikad üzerine ittifak var. Diğer gruplarla. Ama ihtilaf nerededir? Kavl amelde dir. Bir kısmı diyor ne diyor? İman sadece kalptedir. Bir tane ben Allah'a inanıyorum dese kurtarır o dünyada. Hiçbir amelde işlemez. Bir tane diyor hayır. deyip e, inanıp va ka, diliyle ikrar etmesi lazım. Biz bu çisiyi eksik diyoruz. Üçüncüyü getirmesi lazım. Zaten hilaf burada başlıyor. Üçüncüde o da nedir? Ameldir. Salih ameldir salih emeli getirmedikçe bize göre bir şey yazmaz. Biz kimiz? Selefi salihin. Selefi salihin kimdir? Tabi'in. Etba'u tabi'in. Onlar nereden aldılar? Sahabadan. Sahaba nereden aldı? Resulullah'tan. Resulullah neyeyi tebliğ etti? Allah'ın dini. Nereden biliyoruz bunu? E elimizde kitap var, sünnet var, icma var. İcma nedir? Bunu nereden çıkardınız? İcma sahabenin işte nakilleridir. Bak alimlerin nakilleridir. Bu icmadır. İcmayı bilmeyen de bilsin işte. İcma budur. Sahabe bir mesele üzerinde anlaşmış. Bu icmadır. Bu olmasa olmaz. Nasıl bize anlatırız? Her gelen anlar mı? Kur'an ve sünneti. İşte bu da İbn Battah'ın diğer alime geçelim. İmam Süfyan-ı Sevr-i Rahimahullah şöyle der. Fıkıhçılar şöyle derlerdi. Söz ancak amelle isabetli ve gerçek olur. Söz ve amel ancak niyetle isabetli ve gerçek olur. Söz, amel ve niyet ise ancak sünnete uygun olmakla isabetli ve gerçek olur. Süfyan-ı Sevr-i emir-il mu'minine fil hadis. Hadiste emir-il mu'minindir. İmamların imamıdır. Belçemi'ydir. Hadisçidir. Hadisçidir itikadçıdır ehl-i sünnetin en ileri gelen doğru dürüst ehl-i sünnetin imamlarındandır tabiilerin etba-u tabinin peşinde giden imamlardandır böyle sıradan ahmet mahmud köşede değil hayır sağlam imamlardandır biz burada gelip işte birinci dönemde anlamıyor adam diyor Ya hocam diyorlar, birinci köy, birinci sahabe, tabiîn bu ilmi bilmiyor muydu? Evet, olabilir. Ben bugün buldum bu ilmi diyor. Şimdi televizyonda görüyoruz. Çıkıyorlar, konuşuyorlar. İlahiyatçılarımız sağ olsunlar. İşte ben de diyor Arapça biliyorum. Kendi aklına göre açılıyor. E bir de bir tane ilme kendini nispet ediyor bizim cahillerden. Aynı an zaman ben de biliyorum diyor. Bu hadisi ben buldum. Bu hadisten amel edin. Halbuki ümmet icma etmiş. Bu hadis sahihtir ama amel etmeyin bunun ile. Var böyle hadisler. Ümmetin önüne çıkamasın. E bir de bir cahil gelmiş, bu hadisi bulmuş. Yen yani hadis mensuktur. İşte buldum diyor. O çay içmeyin diyor. Abdest edin çay içinden sonra. Abdestiniz bozulur. Vakıca bir sürü mesele var. Yen yani de bir ümmet bir hadisi mesela diyor ki Bir hadisi mesela mazunetsiz namaz kılınmaz. E me cem. cem olmaz. İlle ki mazaretle cem olunur. Ümmet bunun üzerine icma etmiş. Ama Resulullah'tan rivayet var. İbn Abbas naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mazheretsiz, sefersiz ve yağ yağmursuz cem etti. Ama ümmet diyor tamam bu bir rühsati kapına atmış. Biz bu kapıyı sınırlıyoruz. Bu kapıyı Resulullah bize bir rühsat vermiş ama biz ümmet icma ediyor alimler, sahabeler sen, bu hadisten Resulullah'ın bu fiili amel olmaz. Bu buniyden sadece rühsat babı var. Sen gelip şimdi bu ö, alimlerin, sahabe atıbu tabi'in dört imam bu alimleri hepsini bir çinana atacaksın. E madem Resulullah yapmış ben de yaparım dersin. Hı? Olar adam, ben de adam. Onların çi gözü var, çi eli var, çi ayağı var. Benim de çi gözüm, çi elim ayağım var. Ama onlarda olduğu kalp sende var mı? Onlarda olduğu Resulullah'a, asr-ı asr saadete yakın olma, ehli takva, temiz kalp, temiz inanç sende var mı? Varysa eyvallah kendini imam ilan etmen lazım. Onun için kardeşler bu, bu, bu meseleler nedir? Şeytanın bir ciliş noktasıdır. Bundan dikkat etmemiz lazım. Biz her ağzı olanın peşine gitsek nerenin kapısında kendimizi buluruz? Cehennemin kapısında buluruz. Biz kimin eteğini tutacağız? Sağlam adamların eteğini tutacağız. Sırat-ı müstakim üzerinde gidenlerin eteğini tutacağız ki kendimizi cennetin kapısında bulalım. Dikkat edelim kardeşler. Uzun sakallıdan şarvardan mesele itikad çözülmüyor. İtikad alimlerden alınmalaktan çözülür. İnanç Gerçek Müslümanlık alimlerden gelir. Alimleri iptal etmekten olmaz. Bugün elinde kitap var, benim ilmim var diyemezsin. Halbuki ilmin var ise de, hafız isen de, kütüb-i sitte ezberlemişsen de ama anlamamışsan, alimlerin çizgisinde gitmemişsen, yani ilmini amel etmiyorsan sen ne alimsin, ne ilminin kokusu alınmış. Bu günde Google hoca Bütün ilim var içinde. Dünya ve din. Bir şey kelime yazıyorsun, çalıyorsun, bütün ilmi getiriyorsun için. Bütün Resullullah hadisi var bugün Google'da. Çalıyorsun, getiriyorsun, hadisleri önüne koyuyorsun. Ama amel yapıyor mu Google? E sen de amel yapmıyorsan neye yararsın? Biz Resulullah'ın peşinde giden alimlerin peşindeyiz. İster bu zamanda yaşasın, ister geçmiş zamanlarda yaşasın. Biz onların peşindeyiz ki bize Resulullah böyle yol gösterdi alimlerimiz böyle yol gösterdi bunlar sıratı müstakim üzerine ediler bunların eteğini tuttukça biz nerede kendimizi görürüz? Cennetin kapısında inşallah Evet İmam Sufyan-ı Sevri'de ne diyor? Fekihler şöyle derdir Fekihler kast ettiği burada İslam alimleri tabi İslam ileri gelen alimler yok böyle kıyda çoşedekiler meşhur alimler parmakla gösteren İslam ehli sünnet âlimleri. Bir kavl amelden düzelir ve gösterilir. Ve kavl ve amel düzelmez ki ille sünnete bağlı, bağlılıktan düzelir. Ve bu üçü de salih niyetten düzelir. Ve bu bu bu üçü bu bu cisli salih niyetten düzelir ve bu üçü de sünnete muvafakatten olur. Yani ben inanıyorum bir meseleye. Dilimle de söylüyorum, organlarımla da amel yapıyorum. Ama o sünnete göre değilse ne yazar? He? Ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Yazsa yasa ataş yazar. Ama sünnete muvafakat olması nedir? Şarttır. Sünnete uygun olacak arkadaşlar. Bütün amellerimiz Resulullah'ın sünnetine uygun olacak. Ondan dolayı ehli bid'atin ameli kabul olmaz. Çok bizden daha muhlus olabilirler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariciler için dedi siz gitseniz sahabeler dedi, kendinizi küçültürsünüz onların namazları, niyazları önünde. İbni Abbas gitti, hakikaten baktı Resulullah hadisi tecelli ediyor. Kamplarına girdi onlarla tartışmaya. Emir il müminin, Hazreti Ali onu gönderdi. Git tartış bunları öldürmeden önce hicjet kakalım üzerlerine bağıttı namazdan başları kalkmıyor. Kur'an arı şeyi gibi vız ses yapıyorlar. Böyle Kur'an okuyorlar. Sanki arı yuvasına girdin. Böyle ses gece gündüz ibadet. Ama Resulullah ne dedi? İbadetleri başlarının yukarı çıkmaz. Yani Allah el amelu salih yarfu. Allah salih amellerini de çıkartır. Asmana çıkartır. Yanına çıkartır. Allah yanına gitmez. Başlarına kadar varır. Oradan çıkmaz yukarıya. Neden? Sünnete muvafakat olmasa. Evet, sünnete muvafakat olsa da yine kabul etmeyen bir amel var onun. Nedir o? Yani söylüyorsun, inanıyorsun, söylüyorsun, amel yapıyorsun. Sünnete de muvafakat yapıyorsun ama yine başına yukarı çıkmıyor. Niyet. Niyette riya. Şeytan gelir, oradan seni yırtlar. Riyadan da kurulalım. Bir şey söylüyorsan, Allah rızası hiç söyleyacaksın. Yok, söyleyacaksın desiler filan söyledi diye. Ön plana çıkarsın. Onun için Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini Abu Hurayr'e rivayet edersen, diyor ki, üç tane bir alimi getirirler, kıyamet gününde ne derler? Allah Teala diyer ki, Üç tane alimi getirir. Sen ilminle ne yaptın? Diyor ben ilmi öğrendim. İnsanlara ilmi öğrettim. Allah-u Teala diyor hayır sen yalan diyorsun. İlmi öğrettin desiler bu alimdir. Ve dediler. Dünyada aldın şu öğretini. Her çeşit şey dedi filan parmakla gösterdi seni. Televizyonlarda çıktın. E, her yerlerde çıktın. Her çeşit şey seni gösterdi parmakla. Ama sen yalan diyorsun Allah-u Teala. Diyor ona. Alın bunu yüz üzerine çekerler, cehenneme giderler. Bir tane der, sen ne yaptın? Der, ya Rabbi senin yolunda Kur'an'ı Kur öğrendim ve okudum çok güzel sesle. Senin için. Hayır, yalan diyorsun. Allah Teala diyor. Allah Teala Rabbil Alemin sana yalan diyorsun der. Diyor. Kim diyebilir ona hayır? Gizli bir şey ona saklıyor mu? Hayır der. Sen okudun deseler işte filan iyi mukridir, iyi ses var. Çekin bunu yüzü üzerinde cehennemat. Allah insan bundan bunları gözünün önüne koyup insan kendiliğinden kurbası lazım. Evet. İmam Ebu Rübeyd el Kasım bin Sallam rahimehullah şöyle der. Allah Teala imanın ancak şartlarına uygun bir amelle gerçek bir iman olacağını belirlemiştir. Amel olmaksızın sadece sözle iman iddiasında bulunanı gerçek mümin olarak kabul eden kimse Allah'ın kitabına ve sünnete İta sünnete inatla karşı çıkıyor demektir. Anladım. Evet. Yani burada kısa arada ben di not düşeyim bu imamın sözüne. Abu Ubeyd Kasım bin Sallam büyük imamlardandır aynı. Çok büyük imamlardandır. İtikad kitabı var. Hatta bir kitabı var adı İmandır. Bunu bunu oradan alıntı yapıyor müellif. İman kitabından alıntı yapıyor. Elbani de tahkik etmiş bu kitabı var. Diyor ki <gülüyor> eğer iman bu şartlar olmadıkça Hakiki mümin olmaz. Ne olur? Kitab-ı sünnete inatçı birisi olur. Evet. Allah Teala'nın insanları sözün fiille tasdik edilip edilmediğiyle imtihan ettiğini ve amel olmaksızın sadece sözden razı olmadığını görmediniz mi? Böylece birini diğerinin bir parçası kılmış olmadı mı? Allah'ın kitabından, peygamberinin sünnetinden ve ondan sonraki selefin metodundan sonra artık başka hangi şeye uyulur? ki örnek alınacak ve güvenilecek kimseler onlardır. Şu kitabımıza naklettiğimiz şeylerden alimlerimizin belirlediği bize göre sünnete uygun olan hüküm şudur. Niyet, söz ve amelin hepsi birden imandır. Allahu ekber. Yani bu üçü birden nedir? İmandır. Bütün alimlerimiz diyor bunu nakletmiş. Bu üçü birden olma imandır. Onun için arkadaşlar Bundan sonra bu böyük imamlardan sonra olabilir. Eski dönemde de bir imam yaşamış. Amel önemli değil demiş. Yen yani amel demiş. İmanı tamamlayan şer'ittir. İmandan bir cüz değil. Biz bunları itibar almaz. Kusura bakmasınlar. Ama bize de inanmıyorsalar biz diyoruz, siz böyle çalışın biz de böyle. Biz bu imamların, bu imamların da hepsi otomatik çıba bağlanmışlar. Resulullah'a, sahabeye, tabiîn, etbâu tabiîn, tabiîn Resulullah, tabi tabi tabi Resulullah sırat-ı müstakîm üzerinde biz sağlam yere ayağımızı basmak istiyoruz. Ya ya senin bu muteber imamın 300 senesinde de yaşamışsa, 200 senesinde de, 500 senesinde de yaşamışsa. Bu imamın muteberdir, halisdir, muhlisdir. Eyvallah. Biz bir şey demiyoruz. Biz sadece işimizi sağlama alıyoruz. Kusura bakma diyoruz. Bu imam, bu imam ya geldi sözü Kapıya geldi melekler teresler yerler geçerli değil. Ayette çicibi. O zaman ne yapacağız? Dönüş şansımız yoktur. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Yanlış adama takıldık. Kusura bakma. Bir de dönüp bir şans daha tanır bize var mı diye mi hakkımız? Yoktur. Onun için arkadaşlar akıl insan işini sağlamalı. Bu büyücü imamları koyayım. Bir tane ne kadar büyücü imam olsa da tek ise biz onu kusura bakma yapacağız almazız onu şey. Bir konuda tık kalmışsa almazız onu. İster Abu Hanife olsun, ister İmam Şafii olsun. İmam Şafii diyor ki benim sözüm muhalefet etti Resulullah'ın sünnetine. Resulullah'ın sünneti nedir? İcmadır. Çünkü ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki imkanı yoktur ümmet dalalet üzerine birleşsin. İmkanı yoktur Resulullah'ın bir sünneti tercih olunsun. Ha bir tane de yer olabilir. Ama 1400 senedir olmamış, sen bu olabildiğini nereden getirdin? Bak bu çok önemli meseledir. İmkanı yoktur. Olmaz. Onun için biz sağlam yere ayağımızı basacağız. Biz imamlarımızın peşinde gideceğiz. Böyücü imamlarımız ne demişse onların peşinde gideceğiz. Ki bizi, bizim hedefimiz nedir? Bizim hedefimiz felsefe yapmak, kelem yapmak, kitap yazmak, bizden sonra nesil demesin. Bunlar böyle yaptılar. Bizim hedefimiz bu değil. Bizim hedefimiz 60 70 senelik insanlarız. Hedefimiz ahirette ebedi hayatta cenneti kazanmaktır. Onun haricinde bizimsin nedir? Hepsi boş laftır. <gülüyor> Ayrıca bu hedefle beraber peşimizden biz getirdiğimiz yolu aynına aydınlatma, aydınlatma yol olarak tercih etmeyi isteriz. Biz doğru yol seçmişiz. İsteriz insanlar da bu doğru yoldan geçsiler. Biz buna inanıyoruz, bunun için çaba gösteririz. Evet. Bir daha şey kaldı imam. El Hafız Ebû Ömer İbn Abdülber rahimehullah şöyle der. Fıkıhçılar ve hadisiler imanın söz ve amel olduğunda icma ettiler. Niyetsiz iyi amel olmaz. Onlara göre iman itaatle artar, masiyetle eksilir. Onlara göre Allah'a itaatlerin hepsi imandır. Evet. Bu İbni Abdülbar Endelüs'ün hafız, hafızlarındandır. En büyük bel kemigi imamlardandır. Ehl-i sünnetin en büyük imamlarındandır. Hadisçidir, fıkıhçıdır. Yani İbni Abdülbar bir şey dese kimse cesaret etmez onun önüne çıksın. Çünkü adam imamdır. Ne dediğini bilir. İsabatı hatasından çok çoktur. Belki böyle imamların hataları el sayısıyla sayılır. Bu da Allah'ın bir hikmetidir. Bir insan ne kadar mükemmel olsa, ne kadar imam olsa nedir? Mağsum değil. Ne kadar güzel bir dinimiz var. Abu Bakir bile olsa Abu Bakir Resulullah'tan sonra en ümmette birinci gelen insandır. Peygamberlerden sonra en faziletli adam kimdir? Hazreti Abu Bakir'dir. Ama Hazreti Abu Bakir de bizim yanımızda hata yapabilir. Mağsum değil anladın mı? Va yapmış. Hazreti Abu Ömer de yapmış. Osman da yapmış. Ali de yapmış. Abu Hanife de yapmış. Şafi de yapmış. Ama celal-i rum hattatları kaçta kaçtır? Belki binde 1'dir. Belki milyonda 1'dir ama Allah Teala hikmetini tecelli eder. Gereç kul bir hata yapsın. Çünkü ne olur yapmasa peygamber olur, mazlum olur. Ma'sum kullarda kimdir hata yapmaz? Şariatte, teblihte Sadece peygamberler yapmaz Ondan dolayı Biz imamlarımızın peşinde gideriz İbn-i Abdülber ne diyor? Fikihçiler, hadisçiler İcma ettiler, i̇cma ettiler. Neye icma ettiler? İman, kavl, amel Dir Ve niyettir, yani itikattir İtaatla artar Masiyattan azalır Bütün itaatler de İmanlandır. Allah-u Ekber. Şimdi bunlara geleceğiz biz. İnşallah ileride. Bu itaat meselesini, artar eksil meselesini, amellerini salih olmanızı. Bunların hepsini inşallah, bunlar her bir simanın kare kareleridir. Bunları hepsini tek tek anlayacağız. Tam uzman olacağız. Ondan sonra bir birleştirdik, bir bakarız asr-ı saadette gibi kendimizi hissederiz. İnşallah. Çünkü biz kaynakı oradan alıyoruz. Evet. Bunu da Kim rivayet etmiş? İbni Abdülbar'ın temhid. İmam Malik'in muvatta'nı şerh ederken had cilttir? Abduz cilt mi? Abduz altı, altı mı cilt mi? Orada temhidte bunu açıklıyor. Evet. En son imam. İbni Ebi İz el-Hanefi Rahimahullah şöyle der. <gülüyor> Malik, Şafi, Ahmet, Evzai, İshak bin Rahavey diğer <gülüyor> hadisciler, Medineliler, zahiriler ve kelamcilerden bir topluluk imanın kalp ile tasdik dil ile ikrar ve organlarla amel etmek olduğunda icma ettiler. Evet. İbn Abdülizz el Hanefi Diyûsane'de yaşamış, Hanefi Hanefi alimlerinden çok ileri gelen bir Hanefi alimidir. İtikatta Abu Hanife'nin inancı üzerinedir. Fıkıhta da Abu Hanife'nin ameli üzerinedir. Hanefidir. İtikatta Hanefidir ve şeyde eee fıkıhta Hanefidir. İtikatta da Selef ilmine mensup olan Abu Hanife'nin Abu Hanife'nin amel üzerinedir. Ama bugünkü deçi bakıyoruz bazı Hanefiler, müteahhir Hanefiler fıkıhta Abu Hanife fıkhı üzerinediler hem de tasuvb ediyorlar güzel eyvallah. Ama itikatta Abu Hanife'yi kale bile alınıyorlar. Ne yapıyorlar? Başka imamlara uyuyorlar. Biz bunu buradan bir Abu Hanife'ye saygısızlık görüyoruz. Abu Hanife fıkıhta imam ise fıkı-ı ekberde daha imamdır. Onun için bizim imamlarımızdan hem Abu Hanife'dir, hem İmam Şafii'dir, hem İmam Ahmet'tir, bütün imamlarımızdır. Onun için İbn Abil İzzil Hanefi ne diyor? İbn Abil İzzil Hanefi ile çimi şerh etmiş bir ciltte imam tahavinin akidesini imam tahavide 300 senesinde yaşamış O da Nedimü'l-Tahavi. Hanefi alimlerden en büyük Hanefi alimlerindendir. Hadisçi Hanefi alimi. Hem de tarihte ilk sefer olmuş bir Şafii Hanefi olmuş. Bir imam Şafii, o avamda olabilir, çok olur. Şafiiye Hanefi olur, Hanbeli Hanefi olur, Hanefi Hanbeli olur. Bu olabilir. Ama bir alim Şafii, Hanbeli olsun 1400 sene, yani 1300 sene, yani 1100 sene mes'eb bulunanı öyle bir şey olmamış. Biten olmuş. O da İmam Tahaviyidır. İmam Tahavide dayısı kimdir? İmam Muzeni. Muzeni kimdir? İmam Şafii'nin öz talebesi, sağ kolu. Nasıl Muhammed eee Abu Yusuf, İmam Abu Hanife'nin sağ kollarıydı. İmam Muzeni'de böyleydi. Bu da bu karde yeni'dir. İmam Muzeni'nin yanında yetişmiş Şafii bir büyük alim, müçtehid olmuş. Ondan sonra dönüş yapmış, hanefi olmuş. Eyvallah. Buna da biz bir şey demiyoruz. Güzel. O alimdir. Neyi seçtiğini bilir. Bizim için dört mezhepte ailenin çocuğudur. Bir babanın çocuğudur. Bizim için fark etmez. Anlatabildim mi? Ana cizgileliğiyle dört mezhepte ehl-i sünnetten, Resulullah'tan almış. Ufak tefek meselelerde hatta bazı arkadaşlar diyorlar dört mezhebin arasında Uçurumca fark var. Yanlış bilmiyorlar. 4 mezhep ana çizgide fıkıhta ihtilafları %70'ten ittifakları %70'ten fazladır. İhtilafları çok azdır. 4 mezhebin arasında bile fıkhi meselelerde ihtilafler %20-30'dur. Ama %70 nedir? Mezhepler anlaşmışlar. İmam Tahavi akide yazıyor. İmam Abu Hanife'sinin dir bu Abu Hanife'nin Muhammed'in Abu Yusuf'un itikadidir diyor. <gülüyor> Hasanu Şeybani. Muhammed bin Hasanu Şeybani akidesi diyor. İbn Abdülizzat şerh ediyor. Onun için İbn Abdülizzat şerhten ne diyor? Diyor İmam Malik, Şafii, Ahmed, Avzaî. Avzaî, Avzaî imamların imamıdır. Dört imamın da imamıdır. İshak İbn Rahaway İmam Ahmed onu duyduğunda ayağa kalkardı. Vesair ehl-i hadis, cenel ehl-i hadisçiler, ve ehl-i medine, Medine ehli, Medine ehlinin bilirsiniz, usul fukuhte yerleri var. Neden? Nasıl Mekkeliler hacde, nukhtayı koyarlar, hacde, hac mesle fıkhında, bütün alimler Mekkeli'ye dönerler. Neden? Çünkü Mekkeliler, pratik olarak hacı yaşıyorlar. Bizden daha iyi bilirler, her çeşitinden daha iyi bilirler. Böyük alimler, Medine'li alimler, Irak'lı alimler, Misir'li alimler, o zaman ihlaf etseydi, Mekkelilere dönülme. Mekkeliler ne diyorlar? Çünkü Mekkeliler Resulullah'ı gördüler, dört halifeyi gördüler, ondan sonra bütün alimler nasıl hac yapılıp gördüler. Onlar canlı yani tövri ile pereti bir arada tutmuşlar. Medine ehli de özelliği nedir? Resulullah Medine'dedir, fıkıh Medine'de kaldı. Usulü fıkhta Medine ehlinin itibarı var. Burada diyor ki Medine ehli de ve ehli zahir de diyor. Zahirilerin de diyor. Ha? Bil mütecellimlerin de bir kısmı diyor. Neye ittifak etmişler? İman kalptedir, dildedir, amelde dir. Bu aslında birçok nakillerde var ama biz bu kadar yetindik. Muellif bu kadar yetinmiş ve bu da kifayetedir. Biz dediğimiz gibi aslında bir delil, bir Allah rızasını arayan adam bir sağlam delil yeter ona. Fe keyfe deliller çokalmış ümmet icma etmiştir. Evet, bu dip bir dipnot var. O dipnotu da okuyup dersi bitirelim inşallah. İmanın bu tanımı üzerinde selefin selef-i salehinin icma e, icma ettiği nakledilmiştir. Ebu Ubeyd el Kasım İbn Sallam rahimehullah rahmet eylesin, imanın söz ve amel olduğunu söyleyen bütün tabiini zikretmiştir. İbn Battah da bunu Ali ibnatıl Kubra'da rivayet etmiştir. Allah rahmet eylesin. Buhari'de bin... Evet. Şimdi eee Abu Abdul Kasim, Abu Ubeyd el Kasim bin Sallam, tabiileri tek tek adlarını saymış kitabında tek tek adlarını saymış. Kim iman kavl ve ameldir diyor. İbn Battah da İban el Kubra'da o da tek tek sayıyor alimlerin adlarını sayıyor. Yani ne kadar bizim dinimiz sağlam bir dindir. Allah aşkına bir bakın ya. Ne kadar bir sağlamdır. Böyle çitin bir kitaptan, eski bir elyazısından gelmiş ki ilim değil bu ya. Yazmışlar adamların tek tek adlarını yazmışlar. Kim diyor iman kavl u ameldir. Onun için İmam Buhari ne diyor? Kitabını telif ederken "Ben kimin hadisini yazdım? Kim derse iman kavl u ameldir onun hadisini tehric ettim." Hiçbir ra ravi bulmazsın desin. İman eee kavl itikadtır, kavldır. Amel katmasa yazmaz. Bak İmam İmam Buhari'nin çok bir enteresan bir sözü var. Onunla dersi bitirelim. İmam Buhari de 1000'den fazla alimden naklide bulunmuştur. Bunu El-Alaikayi Şerhu'l-İtikadü Usul Ehli Sünne'de rivayet etmiştir. Elinizdeki kitabın En-Nebe Sünenet İmamlarının İmanın Müsemması Hakkında Görüşü bölümüne bakınız. Sayfa 125. Evet, İmam Buhari İmam Buhari hangi kitapta? Lalekayi Lelakainin usul-i itikat kitabı var. Usul-i itikat kitabı lelakainin bizim bel çemiğimizdir itikatta. Senetle itikadımızı getirmiş. Nasıl Bukhari senetle hadislerimizi getirmiş. Hiç kimse uyduruk var. Senetle bizim itikadlarımızı nakletmişler. Bizim dinimiz böyle senetlidir. Böyle bir tane kıyıda köşede oturup bir kitap yazdı. Biz ona iyi itiba almarız. Senetli. Ne diyor? İmam İmam Lalakayi İmam Buhari'den rivayet ediyor. Diyor İmam Buhari dedi ki 1000 tane alimden nakil yaptım. Adlarını sayıyor. Diyor zaman, yer, mekan o zaman da ad yazmak zordur. Çağ münacep azdır. Eee daraldığı için diyor fazla saymayayım 1000'den yetineyim. İtikadları anlatıyor. İslam itikadını, Ehl-i Sünnet itikadını. Min zimnihi Onun da içinde diyor ki iman kavuldur, ameldir. Onun için biz dinimizden eminiz elhamdülillah. İman bize göre kavul ve ameldir. Bu, tanım budur. İnşallah diğer derslerde tarif bölümü bitti. Diğer parçalarına geçeceğiz. Yavaş yavaş oturtacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamu ala Zeydil Musenin. Vessalamu aleyküm ve rahmetullahi ve rekan.